Diyerkam'dan herkese merhaba ben Rauf Kösemen yayın masamızda Ferel Kabil var ortam Damla Özlüyer Bugünkü Diyerkam'a hazırız bugünkü başlığımız silahla hayat olmaz bireysel silahlanmaya karşı kampanyalar üzerine konuşacağız Dünyadan örnekler var Türkiye'den de bu konuda uzun süredir çalışan Umut Vakfı'nı anmadan olmaz ondan da söz edeceğiz burada daha önceki diğer kanlarda verilerin bir kısmını açıklamıştık ama Umut Vakfı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'deki bireysel silahlanma çok hızlı bir artış gösteriyor Son 10 yılda 10 kat arttığı söyleniyor Türkiye'de %85'i ruhsatsız en az 20 milyon dolayında bireysel silah var Ve çok az bir kesim hariç herkes silaha hemen ulaşabiliyor 20 milyon silahın 2,5 milyonu ruhsatlı 17 milyonu da ruhsatsız ama e, açıklanan resmi e, rakamlara göre daha doğrusu bu konuyla ilgilenen e, devlet otoritesinin açıkladığı e, rakam demeyelim de eğilime göre azal, azalıyormuş. ya bir resim Şimdi, resim o, Ona da var. geleceğim. E, hemen e, önce Hı. verileri verelim sonra kampanyalar üzerine konuşalım diye başladık. E, aslında şöyle Umut Vakfı'nın raporunun açıklanmasından hemen sonra... E, ...infial da olunca bu konuyla ilgili... ...Emniyet Genel Müdürlüğü de bir açıklama yaptı... ...ve emniyetin açıklamasına göre... ...son 11 yılda ruhsatlı silahların sayısında... ...azalma meydana gelmiş... 2006 yılında 85.789 silah ruhsatı düzenlenmişken 2017 yılında bu sayı 73.038 olmuş. Daha doğrusu ivmenin azalmasından bahsediyor Emniyet Genel Müdürlüğü. Ee, o yüzden de bireysel silahlanma ivmesinde azalma var diyor ama Umut Vakfı'nın verilerinin infial yaratmasının temel sebebi ruhsatsız silahların bu kadar çok oluşu ve piyasada dolaşması. Dünya çapında silah sahip olma oranları göz önüne alındığında Türkiye 27. sırada yaralıyor ve son 10 yılda da ruhsatlı ruhsatsız silah sayısı 10 kat arttı deniyor bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65'i ateşli silahlarla işleniyor ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84'ünde de ruhsatsız silah kullanılıyor şimdi Türkiye'nin nüfusu 10 yılda 10 kat artmadığına göre ortada bir terslik var demektir. Diğer yandan şimdi biz burada silahtan söz ederken... ...ruhsatsız silahtan ya da ruhsatlıdan söz ederken... ...herhalde insanların aklına e, bir tabanca geliyor olabilir büyük oranda. Yani silahtan uzak duran insanlar dinliyorsa hayal ettikleri şey bu olabilir. E, bu değil. E, av için alınan silahlar... ...onların modifiye edilerek e, başka türlü kullanılabilmesine müsaade eden çeşitli yöntemler... ...işte dipçik kısaltma, namlu kesme falan gibi... Bunların bir kısmı yasa dışı ama sonuçta av tüfeğini alabilmek için av ruhsatı dışında bir şeye ihtiyacınız yok. Ve sonra o tüfeği ne yaptığınız, kestirdiğiniz, kabzasını değiştirip değiştirmediğinizin de kontrol edecek bir şey yok, mekanizma yok. Yani şöyle bir şey olmuyor. Siz av tüfeğinizi alıp eve koyduktan sonra yılda bir kere gidip bir otoriteye onu göstermiyorsunuz ya da bir otorite sizi... E, evinizde denetlemeye gelmiyor bunlar olmadığı için de o silah e, ruhsata nasıl kaydedildiyse öyle zannediliyor ama üzerinde e, kolay kullanılabilir hale getirilecek ya da insana zarar kolayca zarar verir hale getirebilecek çok, pek çok değişiklik yapılmış oluyor. Aslında dehşet verici olan şey sadece rakamlar değil bu rakamların içindekilerin niteliği. Hem öyle e, hem de e, toplam suç sayısındaki artışa da baktığımızda e, çok ciddi rakamlarla karşılaşıyoruz. Umut Vakfı yılmak bilmeden çok uzun yıllardır bireysel silahlanmaya karşı Türkiye'de çalışıyor. Ama genelde Türkiye'nin e, gündeminde, sosyal fayda gündeminde de çok büyük yer tutan e, bir mesele değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi büyük bir tartışma yürümüyor. E, bizde okul... E, ...ateşleri, o okul... cinayetleri bu kadar sık ve bu kadar... ...hani mass murder dedikleri... ...kitlesel şeyler görülmüyor ama... ...rakamlara baktığımız zaman... ...Türkiye'de her yıl dört binden fazla insan... ...bireysel silahlarla can veriyor... Ee, bir önceki yıl yani 2016'da toplam 1990 cinayet işlenmiş bireysel silahlarla. Bu oran e, bu yıl yani 2017 verilerinde bu oran %27 artış göstermiş. 2525 olayda 1575 kişi ölmüş, 2670 kişi yaralanmış. Yani aslında bizim de çok ciddi bir e, bireysel silahlanma sorunumuz var ve bunun önemli gündem maddelerinden biri olması gerekiyor. ...tam bunu söylemişken ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmişken... ...Umut Vakfı böyle can hani çalışırken... ...bir yandan da e, bazı imza platformlarında bireysel silahlanma bir haktır kampanyası yürütülüyor. İnsan hakları evrensel beyannamesinin madde 3 yaşamak özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 5 e, herkesi, e, herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Temel alınıyor bizim güvenliğimiz için silahlanmamız lazım lazım deniyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tartışmanın aynısı. Ee, gerçi oradaki silahlanma hakkı bayağı anayasayla güvence altında ve diyorlar ki... ...bu kampanyanın imzacıları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yasalarla aynısı olsun... ...istediğimiz gibi silah alabilelim, ruhsata bu kadar çok para almasınlar... ...çok istiyorlarsa eğitim görelim. Evet, güzel, Özet bu. Güzel. Bu özete söyleyecek bir şeyimiz yok. Ee, zaten birazdan Amerika'da bu nasıl anayasal hak haline gelmiş... ...tarihsel olarak nasıl kurgulanmış... Ee, ...onunla ilgili bir... ...onu kullanan, o süreci kullanan bir kampanya var... ...o kampanyadan söz edeceğiz... Ee, oldukça güzel, neşeli bir şekilde kurucu babalarına gereken cevabı vermişler arkadaşlar. Evet, de... Amerikalılar da öyle düşünmüyor yani silah karşıtı olanlar en azından silahsızlanma Evet Şu anda mı? da bu tartışma çok sıcak bir tartışma. Yine bir e, okul e, katliamı yaşandığı için. E, dünyadan kampanyalar göreceğiz aslında. Bu meseleye dünyada sosyal fayda alanında iletişim alanında nasıl yaklaşılmış? E, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden değil silah kontrolünün çok sıkı yapıldığı e, Birleşik Krallık ...mesela ilginç bir kampanyamız var... ...onunla başlayalım istersen. E, olur. E, şimdi... ...birçok bir defa olduğu gibi... ...kampanyalar tabii ki görsel ürünler... ...ve e, video ya da şeylerden oluşuyor... E, ...afişlerden oluşuyor... ...o yüzden senin bir kampanyayı özetlemen de... ...fayda var. E, şimdi Birleşik Krallık'taki meselelerden biri şu... ...bireysel silahlanma... ...çok ciddi kanunlarla regüle ediliyor... ...orada. E, ama... ...bireysel silahlanmanın göz önüne çarpmayan... ...bir başka tarafı var. O da bıçakla yaralamaların özellikle gençler arasında çok artmış olması. 2017'de orada da %21 artmış bıçakla yaralama olayları ve e, suç oranları da artıyor. 2011'den beri en yüksek rakamları görmüşler. O yüzden de bu alana ilişkin bir gençlik e, vakfının yaptığı kampanyadan bahsedeceğiz. Kampanyada gerçek yaşam öyküleri kullanılmış. E, hem kız hem erkek, e, gençler bıçakla yaralamaya kararlar Karışanlar üstelik e, deneyimlerini anlatmışlar. Yani e, bir tanesini dinlediğimiz zaman mesela beni okula gidiyordum. Arkadaşım oyun ben, olsun. Ben eylemi... derken ben kişinin ismi belli <gülüyor> evet. derken karıştırmıyorum. E, arkadaşım oyun olsun diye e, yanıma verdi bıçağı. Ondan sonra bir gün kavga çıktı ayırayım derken birini bıçaklamıştım ve kendimi hapiste buldum. ...diye anlatıyor. Dramatik görüntüler eşliğinde tabii ve ondan sonra hapisten çıktıktan sonra... ...hayatını nasıl e, yola koymaya çalıştığını görüyoruz. Bu kampanyayı şu açıdan ilginç buluyorum. Genelde yaralama ve silah karşıtı kampanyalar kurbanlar üzerinden konuşur. Yani e, haksız yere hayatını kaybedenler, çocuklar vesaire üzerinden konuşur. Bu sefer silahlanmanın bir başka açıdan... E, Aynı zamanda saldırgan olarak mağdur ettiği insanlar, gençler biten hayatlar üzerinden konuşuyor. Ve gençlere bunu yapmayın diye sesleniyor. Evet ve e, kampanyada kullanılan insanlara baktığınızda hikayesi anlatılan insanlara işte Sani, e, Alia, Ben gibi e, karakterler üzerinden, gerçek karakterler üzerinden anlatıyor. Bunlar böyle normal sıradan hayatlar yaşayan aslında e, filmi anlat, e, izlediğinizde... Anlattığı hikaye filme e, geçirilmiş. İşte bir bisikletli hayatın içindeyken arkadaşının bisikleti falan gibi bir şeyin içinde bir tartışma çıkmış gibi bir günlük hayattan e, meseleler üzerine veriyor. E, bu da e, şeyi de çok net görüyorsunuz yani o sırada bir kavga nasıl çıkmış ki, bıçaklama nasıl olmuş ki diyeceğiniz görüntülerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hakikaten e, birinci sahnede bir silah varsa son sahnede gözükür lafını ispatlarcasına bulunduranın da bir süre sonra kendini e, suça karışmış olduğu olarak bulduğu e, belki bir başkasının canını almış olarak bulduğu bir durumla karşılaşıyorsunuz. Hani bir başkasının canını almak ya da onu yaralamakla e, sonuçlanmış bir şeye e, neden olmuş kişiye mağdur denir mi? E, tek tek bakınca denmez belki ama kitlesel olarak bakınca evet e, bulundurmanın kolaylaştırılması, e, rahatça taşıma. E ...gerçekten mağdurlar yaratıyor. Yani yoğun bir şekilde suçlu mağdurlar yaratıyor. Tırnak e, içinde buradaki mağdur yani evet. onaylamak anlamına gelmiyor. Şimdi bireysel silahlanmayla ilgili e, aşılması gereken en önemli tartışmalardan biri... E, ...sadece tartışma olarak değil, zihin yapısı da aslında şu... E, ...silah alma başvurusunda bulunan bireylerin çoğu... ...ben kendimi korumak için alıyorum, toplum ya da hani bulunduğum ortam tehlikeli... ...ama ben asla bir başkasına zarar vermem... ...diye düşünüyor. Oysa ki işte silah göründüğü zaman patlar... ...bıçak görüldüğü zaman mutlaka saplanır... ...diye özetleyebileceğimiz durum. Erişilebilir kıldığınız her silah... ...eninde sonunda isteyerek ya da istemeyerek... E, ...ölüme sebep olabilir diyor. Evet. Çünkü e, senin ka sevdiğin kampanyaya geldi değil mi? Evet. E, neşeli bir kampanya... ...ama oldukça da sert bir kampanya. Yani sadece e, neşeli deyince böyle... ...yani şöyle düşünün... ...bu kampanyada... Ee, söz konusu olan karakterlerin, tarihsel karakterlerin işte Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Mustafa Kemal olduğunu düşünün. Ee, bunlar kendi aralarında silahlanmayı memlekette serbest bırakalım mı bırakmayalım mı gibi bir şey yapıyorlar, ee, konuşma Bu da mizahi bir şekilde ele alınmış. İVOL kampanyanın sahibi e, bireysel silahlanmanın yasalarla regüle edilmesini savunan bir e, sivil toplum kuruluşu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama ilginç tabii pardon orada şöyle şeyler var. E, burada mesela veya İngiltere'de bireysel silah, silahsızlanma talebi ya da bireysel silahlanmaya karşı olma gibi ifade ediliyor. Örgütler de isimlerini böyle koyuyorlar ya da kampanyalarını... Orada uh, The Gun Responsibility Organization diye tanımlıyorlar Evet tam olarak bu kampanyanın da temel <gülüyor> Sorumlu <silah> o. Sorumlu silah kullanımı. <gülüyor> Çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silah karşıtı kampanyaların gelip kilitlendiği bir nokta var. Ve bu kilitlendiği nokta on yıllardır çözülemeyen bir nokta. Second Amendment dedikleri ikinci yani e, haklar bildirgesinin ikinci ekinde silah taşımanın bir bireysel hak olduğu tanınıyor. O yüzden de silah karşıtları bu anayasal hakkımdır derken diğer tarafta bunun değiştirebilecekler. ...gerilmesi gerektiği üzerine konuşuyor ve bu konuşma bir sonuca ulaşmıyor. O yüzden İvol gibi bir takım kuruluşlar burada bir arayol bulup tartışmayı değiştirmek üzerine çalışıyorlar. Bu stratejinin doğruluğu ya da yanlışlığı ayrıca tartışılabilir ama bu kampanyadaki temel strateji de bu kampanyanın başlığından da anlaşılacağı gibi... Evet silah taşımak senin anayasal hakkın ama bu hak sen, sana geri zekalı olma hakkı tanımıyor gerzeklik <gülüyor> etme diyor. diyor özet olarak tam olarak bu it's not right to be dumbass kampanya filmine baktığımız zaman işte Jefferson vesaire kurucu babaları Amerika Birleşik Devletleri'nin bir masa etrafındalar ve bir tane e, yazman diyelim. En son halini getirmiş haklar yasasını ve diyor ki Jefferson diyor nasıl buldun beğendin mi bu bildirgeyi diyor öbürü de diyor ki ya çok güzel olmuş tamam hele ki free speech ifade özgürlüğü hakkındaki bölüm muhteşem eline sağlık ama şu ikinci ek biraz uzun olmamış mı diyor nasıl yani diyor bu sefer Jefferson diyor ki ya şimdi okuyorum diyor tamam but but but silah taşımak güvenlik vesaire haktır diyor sonra da ama bu hak size gerzek olma hakkı sağlamaz diyor şimdi bu biraz sert olmuş biz bunu çıkaralım. Olur mu diyor. Eğer biz bunu yazmazsak, o zaman insanlar evlerinde silahları dolu olarak tutmamaları gerektiğini nereden bilecekler? İşte çocukların eline oyuncak olarak geçmemesini nasıl sağlayacaklar? Yani aslında bu arada canlandırmalar geliyor çocuklar onunla oynarken <gülüyor> evet, işte evet, bir anne çocuğunu, hadi artık eve dönün diye çağırırken havaya ateş ediyor filan. ...ki bu arada bu canlandırmalar da olmamış olaylar değil... ...bunu da bir kenara <gülüyor> e, not olarak e, ekleyelim... Öbür de diyor ki... ...ya saçmalama arkadaşım... E, ...mantık denen bir şey var... ...herhalde ki herkes bunları yapmaması gerektiğini bilirsen de... ...lütfen bunu çıkaralım gerek yok buna diyor... Üstüne çiziyor... Üstüne çiziyor ve ondan sonra olaylar gelişiyor... E, ...temel olarak kampanya hem eğlenceli bir dil kullanıyor... ...hem yeni bir şey söylüyor... E, ...Evolve'un kendi varoluşundaki gibi... ...tamam biz bu tartışmayı kaybettik... Silahlanıyorsunuz anladık ama bari geri zekalıca davranmayın diyor. Evet ee, bir geri dönelim orada. Ee, bu silahlanmanın bireysel silahlanmanın hak olması meselesi ABD'de. Yani, bilenler vardır elbette ama e, aslında burada hani Türkiye'lilerin çok kolay anlayamayacağı bir şey bu. Türkiye'de yaşayanların e, şey devlete karşı kendini koruma hakkı. Yani <gülüyor> e, bu, o kadar büyük bir arazi o kadar büyük bir... Bölge kolonileştiriliyor ki yani kocaman bir ülke toprağı ve insanlar kendi yaşadıkları alanları savunmak için silah taşıyorlar. Bu sadece hani bir basit bir ailenin silahlanmasının da aşıyor zaman zaman yani linçlere vesairelere neden olacak kadar saçma sonuçlara da neden oluyor. Ama devletin istediğini kafasına göre yapacağı yap, yaptığı durumlarda biz ne yapacağız diye bir tepki bir şey var bir ruh hali var öyle söyleyeyim. O ruh halini gidermek için konulduğu söylenilerek savunuluyor bu şey madde. Bu noktada bir müzik arası verelim. Bu kadar çok veri bilgi ve e, tartışmanın <gülüyor> ardından e, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında diğer kamdasınız. E, bugün bireysel e, silahlanma karşıtı kampanyalar üzerine konuşuyoruz ve tabii ki seçtiğimiz şarkı tam olarak da bununla uyumlu bir şarkı. Beatles'tan dinleyeceğiz. Happiness is a warm gun. Yani mutluluk sıcak bir silahtır başlığını taşıyor e, şarkımız. Bu şarkının başlığıyla ilgili hikaye de ilginç. E, John Lennon bir e, silah ...dergisinde böyle bir makale... ...okuyor ve... E, ...Happiness is a warm gun yani... E, ...mutluluk sıcak bir silahtır aslında... ...Ulusal Tüfek Birliği'nin sloganıymış... ...ve e, John Lennon daha sonra... ...bu hikayeyi anlatırken diyor ki fantastik delice bir şeydi. Çünkü sıcak bir e, silah o anda birini vurduğunuz anlamına geliyordu. O kadar acayip bir şeydi ki bunun hakkında bir şarkı yazmam gerekiyordu diyor. Ve bu şarkıyı yazıyor. Gerçi bu şarkı daha sonra epey de tartışmaya ayrı tartışmalara sebep oluyor. Çünkü bir yandan şarkının sözlerinde Yoko Ono'ya karşı duyduğu aşkla ilgili e, bir takım semboller de var. O yüzden örneğin BBC şarkıyı yasaklıyor. Çünkü buradaki silahı e, fallik bir imge olduğunu düşünüyor. O yüzden cinsellik yüzünden <gülüyor> yasaklıyor şarkıyı ama temel olarak silahsızlanmaya yönelten bir şarkı dinliyoruz sonrasında canlı yayında devam edeceğiz She's A man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy working overtime A soap impression of his wife which he ate and donated to the National Trust I'm going down Down to the pits that I left up down I need a fix cause I'm going down Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun The superior jumped the gun The superior jumped the gun Erkem devam ediyor. Ben Rauf Kösemem ve Orta Damla Özler'le beraberiz. E, bireysel silahlanmaya karşı kampanyalar üzerine konuşuyoruz. E, yayın masamızda da canlı yayındayız. E, Feryal Kabül var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine bir kampanyayla devam edeceğiz. Ondan sonrası yine başka ülkelere geçeceğiz ama e, meselenin en sıcak tartışıldığı nokta orası olduğu için oradan iki kampanya görmekte fayda var dedik. Bunlardan bir tanesi Özel bir e, alışveriş merkezine daha doğrusu süpermarketler zincirine yönelik yapılmış bir kampanya. Kampanyanın sahibi Moms Demand Action yani anneler harekete geçilmesini istiyor adlı inisiyatif. Durum şu ki bu süpermarketler zincirine bazı şeylerle girmeniz yasak. Ee, ama bu bazı şeyler oldukça ilginç. Bazı şeylerle de girmeniz serbest. Bunun için bir örnek görüyoruz. Evet, evet bir, bir filmle karşı karşıyayız. Önce serbest olanların örneklerini söyleyelim. Kampanyanlar üzerine kurulmuş çünkü. Yasak olanların örneklerini yasak söyleyelim. Olanların, pardon örneklerini söyleyelim. İşte dondurma yiyerek giremiyorsunuz. Kaykayla giremiyorsunuz. Üstünüz çıplak giremiyorsunuz. Sadece şort olup üstünüzde bir şey olmadığında... Ee, ve bunun gibi bir takım Nesnelerle giremiyorsunuz yiyecekle içecekle Vesaire ama tahmin ama edin bakalım neyle girebiliyorsunuz? neyle girebiliyorsunuz yani neyle girmeniz Yasaklanmamış bir silahla ...dolu bir silahla tüfek olabilir... E, ...uzun olabilir... ...otomatik olabilir... E, ...bunların hepsiyle girebiliyorsunuz... ...ama dondurmayla giremiyorsunuz... ...zaten durum kendini o kadar iyi anlatıyor ki... ...ekstra bir şey yapmalarına gerek kalmamış... ...bir basılı versiyonlarda da... ...örneğin bir kaykaylı gençle... ...yanında silah taşıyan bir... ...orta yaşlı adamı görüyoruz... ...tahmin edin bakalım hangisiyle... ...bu markete giremezsiniz diyor... ...kadın ve erkek örnekler kullanmışlar... E, ...dondurma yiyen bir kız çocuğuyla... ...otomatik tüfekli bir adam... Alışveriş pardon üstü çıplak da girmek yasakmış evet. <gülüyor> üstü çıplak bir amca ile elinde alışveriş sepeti tutan yanında uzun namlulu bir tüfek artık hangisi olduğunu bilemiyorum ama tutan kadın var ve soru hep aynı tahmin edin bakalım bunlardan hangisiyle bu markete giremezsiniz? Filmde de bu e, hikayeyi özetliyor yani buna benzer e, gereçlerle şeyin içinde bulunan insanlara e, marketin güvenlik görevlileri uyarıda bulunuyor bununla giremezsiniz Allah Allah gerçekten mi Aa, ne kadar saçma filan diyor insanlar ama o sırada yanlarında silahlı birisi alışveriş yapıyor e, son derece çarpıcı hani ger ger gerçeği böyle başka bir şekilde de değil olduğu gibi gözümüzün önüne koyduğunda bile e, e, ya yani olay o kadar saçma ki Yasan kendisi e, hikayede burada güzelleşiyor. Buradan Kanada'ya geçiyoruz ee, Kanada kafası diyeceğiz artık ee, Bambaşka bir e, mesele Meseleyi bambaşka bir şekilde ele almış Biraz önce Türkiye'deki ruhsatsız silah e, Sayısını ve oranını verdik %80'e yakını ruhsatsız silahlar diye Kanada'daki e, Suçların da büyük kısmı ruhsatsız silahlarla işleniyor. Bu nedenle crime stoppers yani suç Durdurucular diyeyim ya da suç engelleyiciler Adlı bir grup var Bir kampanya yapmış bu kampanyanın da arkasında durmuş Diyorlar ki afiş e, eğer ihbar ederseniz ve ihbarınız sonucunda ruhsatsız bir silah ele geçirilirse 5000 bin dolar veriyoruz size cash for guns yani silaha 5000 bin dolar ödüyoruz diyorlar Be gerçekten 500 ödüyorlar dolar. pardon beş yüz dolar ödüyorlar yani. genel <gülüyor> fena değil evet dört tane ee, kot pantolon alabilirsin ve e, bunun görselliğini de şey olarak kurmuşlar. İhbarlar sayesinde bu silahlar görünür olabilir ancak örneğin yatağın altına gizlenmiş dev bir silah görüyoruz. Bir e, arabanın bagajında yine bagaja sığmayan bir silah görüyoruz. İhbar edin, biz bulalım, ele geçirelim yani şey e, kanuna teslim edelim. Siz de para kazanın diyor. Evet e, reklam yaratıcılığı için kullanılan e, metodolojinin içinde böyle şeyler vardır püf noktaları vardır püf noktalarından bir tanesi de oranları değiştir büyüt büyükse küçül küçükse büyüt büyüt filan gibi şeylerdir bu teknik kullanılmış burada e, oldukça da başarılı devasa bir tabanca böyle artık Gerçi izlenemez halde duruyor bir yerde yani. Kültürel olarak da farkları görüyoruz burada bu kampanya bizim zihnimizde daha çok muhbir vatandaş üzerinden çınlıyor ama <gülüyor> ilginç bir kampanya. Buradan e, yine Birleşik Krallık'a geçiyoruz. Birleşik Krallık'tan ilginç bir kampanyayla karşı karşıyayız. Oldukça vurucu bir kampanya. E, evdeki yara çocukların silahla yaralanmasının... Büyük kısmı yüzde seksenden fazlası diğer bir çocuğun elindeki evdeki bulunan silah ya da e, akrabalarının elinden ve kazayla olduğu biliniyor. Bu istatistikler mevcut. Buna yönelik bir kampanya yapmışlar. E, bir çocuğu görüyoruz önce elinde silah var ve sanki uçakmış gibi uçuruyor ama diyor ki o araştırmaz Ondan sonra... Keşfetmez. Keşfetmez. Sonra Lego oynuyor. Oraya silahını silahı yerleştiriyor. Hayır bu birleştirmez diyor ki bunlar büyük oyun firmalarının da aynı zamanda sloganları. Ve en sonunda diyor ki başka bir çocuk geliyor ve silah tutar gibi. Hayır öyle tutmayacaksın, böyle tutacaksın diyor. Ve çocuğa silahı dolduruyor, dö döndürüyor. Öldürür diyor. Evet... Ee, yani ya, e, keşfetmez, yaratıcı değildir e, birleştirmez, şunu yapmaz bunu yapmaz ama öldürür diyor ve siz bunu e, televizyon ekranında, video ekranında neleri yapmayacağını ne şeyle izlerken birdenbire karşınızda size doğrultulmuş daha doğrusu diğer çocuğa doğrultulmuş ama çocuk gözünden bir silah namlusuyla karşılaşıyorsunuz. Son derece çarpıcı. Altından da arkasından da istatistiki veriler geliyor. Buradaki nokta da çok önemli çünkü evde silah bulundurulduğu zaman çocuklar bir şekilde onu mutlaka buluyorlar ve oyunlarının bir parçası haline getiriyorlar. Kısacası istatistikler de gösteriyor ki evde silah bulundurmak aileyi korumaktan ziyade tehlikeye atıyor. Evet e, çocukların silahla yaralanmasının yüzde yetmiş bir başka çocuğun e, o silahı kullanması yüzünden oluyormuş. Son kampanyamıza geçiyoruz. Bir AK-47 kampanyası. Ee, çok basit bir şey. Ee, hemen özetleyeyim. AK-47 yani Kalashnikov e, silahını bir şey gibi, commercial reklamı gibi, hani bal satar gibi satmışlar yani böyle gözümüzün önünde bunların ne kadar kolay ve hızlı satıldığını bize göstermek için yapılmış bir kampanya. Süremizin sonuna geldik. Son kampanyayı da anlattım hızlı ama... Evet. Ee, kampanyanın kamp temel şeyi... Ee, ...silah ticareti artık kontrolden çıktı. Bunu kontrol altına alın diyor. Ve bunu oldukça ters köşeden yapıyor. Çok temiz bir iş diyelim. Ellerine sağlık diyelim ama... Bu, e, ...çok iyi vakit ayıramadık ama... ...bu haftalık süremizin sonuna geldik. Evet. E, diğer kamın sonuna geldik. Açık Radyo 94.9'daydık. Yayın masamızda canlı yayında Ferha Kabil vardı. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler. Sizlere hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere Salı günü 16:30'da. Hoşçakalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.